Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Benimle dünya arasında ne var? Allah'a yemin ederim ki, benimle dünyanın misali, sıcak bir günde bir yolcunun, günün bir saatinde bir ağaç gölgesinde konaklayıp sonra da yoluna devam etmesi gibidir. Peygamberimiz bir hasır üzerine yaslanmışlardı da hasır vücudunda iz yapmıştı. Hazreti Ömer, iyice bir döşek alsaydınız ya dedi. Bu hadis varid oldu. Benim nazarımda lohusaya taze hurma, hastaya da bal gibi şifa yoktur. Hiçbir adam yoktur ki ödeme niyeti olan bir borçlu olsun da Allah'ın yardımı onunla beraber olmasın. Hiç kimse yoktur ki Allah'a bir dua etsin de Allah istediğini ona vermesin veya kötülükten bir miktarı onun üzerinden kaldırmasın. Şayet o dua masiyete ait veya sıla-i rahmi kesecek bir dua değilse. Öldüğünde pişman olmayan kimse yoktur. İyi ise neden daha fazla iyilik yapmadı? Fena ise ne diye fenalıkta takılıp kaldı diye pişman olur. İnsanlar içinde kendisine imamın, sultanın emrettiğini, Allah rızası için tutan salih vezirden daha sevaplı kimse yoktur. Derece cihetinden, söylediğini doğru söyleyen, adaletle idare eden ve merhametli olan imama adilden Allah'a daha sevgili yoktur. Bu ümmette bir bid'at uydurma icat eden adam ölmeden evvel mutlaka onun seyyyesine uğrar. Cennete girecek herkese Allah yetmiş iki tane huri verir. Bunların iki tanesi kendinin, yetmiş tanesi de cehennem ehlinden mirastır. Bunlarla münasebetin kendisini yorması gibi bir şey de varip değildir. Gerek kocayarak vefat etmiş, gerek düşük ölmüş. Herkes 30 yaşında haş olur. Cennetlik olanların yapısı Adem siması, Yusuf suretinde ve Eyüp kalbinde olur. Cehennemlikler ise dağlar gibi büyütülmüş olur. Bir kimse bir serçeyi abes yere öldürürse, o kuş kıyamette şöyle bağırır. Ya Rabbi, bu kulun beni abes olarak öldürdü. Hem kendisi faydalanmadı, hem de beni bırakmadı ki senin arzında yaşayayım. Herkesin kapısında iki melek bulunur. Adam kapıdan çıkınca, ya alim veya müteallim ol, üçüncüsü olma derler. Ölenlerden kimse yoktur ki sözü ile ameli tartılmasın. Sözü amelinden ağır gelenin ameli kabul olmaz. Eğer ameli sözünden ağır gelirse ameli kabul edilir. Kıyamet gününde fakir zengin herkes dünyada keşke kıt kanaat geçinseydik derler. Ashabından biri bir memlekette ölürse, kıyamette onlara rehber ve hem de nur olarak bağız olur. Herkesin başında iki zincir vardır. Birisi yedi kat göğe, birisi de yedi kat aşağı iner. Eğer tevazu gösterirse, Allah onu o zincirle yedi kat semaya yükseltir. Eğer kibirlilik ederse, Allah onu o zincirle yedi kat yere alçaltır. Bir imam, sultan veya vali kapısını ihtiyaç sahiplerine, fakirlere ve miskinlere kapatırsa Allah da gök kapılarını, onun fakirliği, haceti ve meskeneti anında kendisinin üzerine kapatır. Bir Müslüman kişi, bir Müslüman hastayı ziyarete giderse Allah ona yetmiş bin melek gönderir ve o melekler Ziyaret günün hangi saatinde olursa olsun, akşama kadar ve o ziyaret gecenin hangi saatinde olursa olsun, sabaha kadar ona dua ederler. Bir Müslümana, bir musibet isabet eder de o mahzun olur. Ve inna lillah ve inna ileyhi raciun derse, Allah meleklere şöyle buyurur. Ben onun yüreğini sızlattım. O sabırla karşıladı. Ve sevap umdu. Onun sevabını cennet kalın. Ve o kimse musibeti hatırlayıp o sözü her defasında tekrar ederse Allah da ona ecrini yeniler. Bir kimse. Müslüman bir kişiyi onun ırz ve şeretine halel gelecek bir yerde yalnız bırakırsa Allah da onu Allah'ın yardımını çok beklediği bir sırada yalnız bırakır. Bir adam da bir Müslümana ırzına veya şerefine halel gelecek bir yerde sahip çıkarsa Allah da tam sırasında ona sahip çıkacaktır. Bir kadın ilgi çekici şekilde koku sürer ve erkekler de ona bakarsa evine gelesiye kadar Allah'ın gazabında olur. Müslümanlardan iki kişi ana baba aralarında iki veya üç çocuk vefat etsin de o ikisi de Sevap umusunlar hesap resimler, Sonra da cehennem görsünler bu olmaz. On kişiye liderlik eden bir kimse kıyamette eli boynuna kelepçeli olarak gelir ve onu bağından ancak adaleti açar yoksa cehenneme girer. Arzda hiçbir mevki yoktur ki orada Allah'ın ismi zikredilince o yer ferahlanmasın. Ve Allah'ın zikri ile yerin yedi kat altına kadar ve etrafındaki yeryüzü kıt ağlarına karşı da iftihar arz etmesin. Bir mi? Bir yerde namaz kılmak isterse yer bezenir ve süslenir. Evinden ilim talebi için çıkan kimseye melekler hoşnutlukları sebebiyle kanatlarını gererler. Kiramen katibin melekleri. Kulun iki namazını Allah'a peşe sıra arz ettiğinde Allah Teala onları şahit tutarak, ben bu kulun iki namazı arasındaki günahlarını mağfiret ettim buyurur. Evinden çıkan bir kimse için kapıda bayrak durur. Meleğin elinde bir bayrak. Şeytanın elinde bir bayrak. Eğer o adam Allah'ın hoşlanacağı bir iş için gidiyorsa, melek bayrağını açar. Ve onu takip eder. Ve o kimse evine dönünceye kadar meleğin bayrağı altında kalmakta devam eder. Eğer hoşlanmayacağı bir iş için çıkarsa, şeytan bayrağını açarak onu takip eder. Ve o da evine dönünceye kadar şeytanın bayrağı altında kalmakta devam eder. ''Beş ev halkı olan yerde aralarında namaz için ezan okunmaz.'' Ve namaz için kâmet getirilmezse, şeytan onlara yularını takmıştır. Hiçbir dua yoktur ki, peygamber ve âline salatu selam getirilinceye kadar kendisiyle gök arasında bir perde olmasın. Bunu yapınca, salatu selam getirilince, bu perde yırtılır ve dua yükselir. Bunu yapmazsa dua geri döner.'' Allah'a kulun duasının en sevgilisi merham, ümmete Muhammedin rahmeten amme şeklinde dua etmesidir. Bir adam Allah yolunda yüzü tozlanırsa Allah Teala onun yüzünü kıyamet gününde emin kılar. Ayakları Allah yolunda tozlanan adamında kıyamet gününde ayaklarını Allah cehennemden emin kılar. Bir Müslüman sabah namazından sonra on bir defa İhlas okursa kendisine cennette burç ihsan olunur. Bir adam akrabasının yakınının kabirine gider, selam verir ve onun yanında oturursa selamını alır ve onunla yanındaki kalkıncaya kadar ünsiyet eder. Allah bir kavme yağmuru rahmetinden kıtlığı ise gadabından verir. Zikirde La İlahe illallah'tan dualarda istiğfardan eftali yoktur. Kalplerde ayın bulutu gibi bulut vardır. Bulut kalkınca ay nasıl parlarsa ve bulut galip gelince ay nasıl kararırsa kalpte öyledir. Mü'mine isabet eden hiçbir hastalık ve ağrı yoktur ki, o müminin günahına kefaret olmasın. Hatta ayağına batan diken ve ayağının yaralanması bile. Bir adam yoktur ki, anasının, babasının yüzüne merhamet nazarıyla baksın da, kendisine makbul ve mebrur bir haç sevabı yazılmasın. Bir adam yoktur ki, çocuğuna Kur'an öğretsin de, kıyamette kendisine insanların mislini görmediği taçlar ve hulleler giydirilmiş olmasın. Adem oğlunun zikrullahsız geçirdiği hiçbir saat yoktur ki ondan dolayı kıyamet gününde hasret duymasın.